Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili açıkladığı dinleyiciler. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 27 Ekim 2023 Cuma günü saat 13'te başlayan e, Önce Sağlık Programı'nda yeniden birlikteyiz. 95.0 açık radyodayız ve e, Önce Sağlık Programı'nın bugünkü konuklarını ben yine Ayşe Dül'den rica edeyim tanıtması için. Evet Ayşe. Evet e, özel bir e, program özel konuklarımız var. E, 29 Ekim Pazar günü e, Cumhuriyet'in 100. yılı. Ee, i̇lk ve uzun yüzyılımızı bitiriyoruz pazar günü. Ee, bu uzun yüzyıla e, biz e, tahmin eder ki dinleyicilerimiz e, bir tıp e, penceresinden bakacağız. Tıp penceresinden baktığımızda e, hem Cumhuriyet sonrası tıp tarihinde yapılan üniversite reformu, Devrim niteliğindeki üniversite reformunu konuşacağız. Şu anda geldiğimiz noktaya noktaya bahsedeceğiz. Nereye geldik? Nereden nereye geldik? Nasıl kazanımlar elde edildi? Hangi aşamalardan geçtik? Bunların hepsini konuşacağız. İki çok değerli konumuz var. Profesör Doktor Selçuk Eres, Profesör Doktor Taner Görel. Her ikisini de tanıtmaya hiç gerek görmüyorum. Cumhuriyet ve tıp denildiğinde. Bence akla gelecek en önemli isimlerden e, çok arşivlik bir program e, dinleyecek. Dinleyicilerimiz tekrar tekrar da dinleyeceklerdir bu programı diye düşünüyorum. Hoş geldiniz Sayın Eres, Sayın Gören, sevgili hocalar. Hoş bulduk. Ne ya ya. geldiniz. Evet Ayşegül nereden başlayalım? Genellikle şöyle bir hava var. Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanması biraz gölge düşmüş gibi. Ee, çeşitli nedenler, çeşitli gerekçeler ileri sürülüyor ama e, özellikle hani e, her konuda fikirlerine katılırız katılmayız ama İlber Ortaylı e, bu ulus Türkiye e, Cumhuriyete saygı göstermedi diye bir demeci var. E, tabii yöneticilerin bir takım e, bu tarz bir e, kutlamalara, gölge düşmesine katkıları oluyor ama yine de Cumhuriyet'in önemini özellikle sağlık ve bilim alanında biz vurgulamak istedik Selçuk Hocam'la ve Taner Hocam'la. Evet nereden başlayalım Aşabı? Evet işin başından başlayalım. ilk sözü belki Selçuk Hocaya vermeniz Çünkü sonuna, sonundan başlamayalım bence. Yine umutla bitiririz konuklarımızda ama dün ben Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmini izledim. Hı. O filmde çok sevdiğim bir kavram oldu. E, iki kişi onu tartışıyor. Umudun yorgunluğu. Biraz biz umut etmekten yorgunuz şimdi. Ondan dolayı sondan başlamayalım, baştan başlayalım. E, Selçuk Hocam e, sözü size verelim. Peki, şimdi e, bir Atatürk zamanında gerçekleşmiş, bu milletin e, yaptığı ve başarıyla gerçekleştirdiği bir reformdan bahsediyoruz. Şimdi tıptaki reform, <gülüyor> Gerekçesini ilk önce bir hatırlamak lazım. Bir kere biliyor musunuz ki Osmanlı'nın e, Sağlık Bakanlığı yok. Sağlık Bakanlığı İçişleri'ne bağlı bir şube. İkincisi en etkileyici neden gerekçe bence 1922'de hekim sayısı aşağı yukarı 500 civarında. Bütün Türkiye'de 500 tane hekim. Onların da nasıl yetiştirdiler, ne derece hekim, ne derece hekim diye bilmiyoruz, hatırlatıyorum. Eczacı sayısı yaklaşık 70, 70, 70 tane eczacı var. Hemşire ve ebe sayısı ilk öğrendiği vakit, yani acaba bir matbaa hatası mı var, bir baskı hatası mı var diye tereddüt ettim. Sonra baktım ki doğru, 140 kişi. Şimdi bu sayıda sağlıkçıyla hangi reformu nasıl yaparsın? E, gayet akıllı şeyler bulmuşlar. Çünkü o zaman Türkiye'de sıtma yaygın. Trahom dehşeti yaygın. İnsanı köveden bir hastalık. Verem padişahlar veremden ölüyor. Son padişahların mühim bir kısmı veremden ölüyor. Züriyevi hastalıklar yaygın, cüzdan yaygın. Şimdi bu kadar yaygın sıtmadan o zaman Anadolu'ya giden herkes yani sıtma ilacı alırmış. Ee, bunun yanında da ben gençliğimde mesela hatırlıyorum. Ee, belki bir yaşın ötesinde olanlarımız da belki rastlamışlardır. Bir sokağa çıktığımızda e, yerde çırpınan, ayağında yarı baygın, ayağından e, ayağında pabucu çıkmış, azından tükürküren saçan vatandaşlara rastlardır. Ve kendilerine soğan koklatılmaya çalışılırdı. Evet. <gülüyor> Şimdi öyle bir Türkiye'den artık bunlara, hiç olmazsa bunlara rastlamadığınız içinde bulunduğumuz durumun dünyanın en iyi durumu olmadığını çok iyi farkındayız. Hatta olabileceğimiz şeye dahi varmadığımızın sıkıntısındayız ama bunlar geçti gibi bitti. Peki Atatürk zamanını düşünün. E 500 tane ekim, 70 tane ezraçı, 150 tane şeyi nasıl yaptınız bunu? Bir, bir takım şeyler yaptılar. Bunların başında İnsan yetiştirdiler. Ne yaptılar? Sağlık memuru yetiştirdiler. Sağlık memurları hekimlere yanında giderek, onlara katkıda bulunarak, çok az şey bilerek ama iyi uygulayarak bu reforma katkıda bulundular. Ondan sonra hemşire yetiştirdiler ve en mühimi hekim yetiştirdi. Hekim nasıl yetiştirdiler? Bence oradan başlamalı. Bu gerekçeyi bildikten sonra herhalde Meslektaşlarım, sizler e, Sayın Tezören ve Sayın Batu ve Taner Hocam, bunu birazcık açacak ha, konuşacak ha tahmin ederim. Evet. evet e, teşekkürler Taner e, Hocam, <gülüyor> gayet güzel bir giriş oldu e, bu e, Cumhuriyetle beraber e, yapılacak hamlelerin e, nereden? E, Ülkeyi toplumu aldığını çok güzel e, tanımadığınız çerçeveyi çizdiniz. E, Taner Hocam siz e, başlangıç için e, neler söyleyeceksiniz? E, Taner Hocam'a sözü vermeden bir şey sormak istiyorum sençik hocama mümkünse. E, o, hocam e, e, neden acaba yeni tıp fakültesi açmayı düşünmemişler Cumhuriyet'in ilk yıllarında? Hep öyle yapılıyor ya hekim arttırmak için. Yani akıllarına mı gelmemiş ben onu soracaktım size. Ardından Tanır Hocam'a verelim. Şimdi e, sorunuz çok doğru çünkü e, Mustafa Kemal Atatürk e, e, zeka kat sayısı çok yüksek bir adam. Ben e, hakikaten os, Osmanlı'nın tıp fakültesi var. Peki bu tıp fakültesinin yeterli sayıda ve yeterli kalitede insan yetiştirmemesinin nedenine ben mi tayin edeceğim? Yoksa benim ne bileyim ben lafın gelişi, amcamın mu tayin edecek. Ne yapmış? Bunu anlamaya çalışmış. Bunu anlamaya çalıştığı vakit dünyada bunu en çok bana iyi kim anlatır diye onu da araştırmış. Ve bulduğu eksper bu işi bilen hakikaten dünyada en iyi bu işi yapabilecek. Belki 10 kişiden birincisi, ikincisi veya üçüncüsü. Bence o met metod işin esasını anlamadan... Haydi 10 tane fakir daha açalım. 10 tane tıp fakültesi daha açalım. Yoluna gitmemiş. İşte ben hastayı anlayayım ki ona göre teşhis ederek yavaş yavaş açayım yoluna gitmiş. Evet bu doğru insanlardan gerçekleri öğrenmek, bilgi almak bu o dönemin belki de en önemli yaklaşım, davranış biçimi. Evet Taner Hocam. E, siz evet neden? Hocam. E, evet e, şimdi ben de tabii Selçuk Hocam'ın ki ben e, Selçuk Hocam'ın öğrencisiyim. E, aynı zamanda. Dördüncü e, sınıftayken fakültenin. Sen Cerrah mısın hocam? Tabii Cerrah Paşa mısın? Ve e, hocamın <gülüyor> pratiklerini dün gibi hatırlıyorum. Bize hasta muayene ettirir. E, e, ya yani çok... E, iyi yetiştiğimizi düşünüyorum. Çok değerli hocalardan ders aldık. Şimdi ben Cumhuriyet ve tıp dediğimiz zaman hani kendimi şöyle bir düşünerek bu durumu hani ne diyor tıp ilişkisi kendimden yola çıkarak biraz cevap vermek istiyorum. Mesela şöyle bir şey söyleyebiliyorum. Ben e, Profesör, Ordineris Profesör Dr. Erich Frank'ı tanımadım şahsen. Ama sanki onu şahsen tanımış kadar bir nevi onun öğrencisi oldum. Çünkü Profesör e, Erich Frank e, siz de biliyorsunuz e, aşağı göreba dediğimiz Bezme Alem Valide Sultan'ın kurduğu ve garipler için kurduğu aslında garipler için kurduğu bir sağlık kurumu ki şu anda bezmi Alem adıyla paralı insanlara hizmet veren bir özel vakıf tıp fakültesine dönüşmüş durumda bu kurum. Bu kurum. Orada kendi adıyla bilinen Amfisi var ve orada çok değerli bilim insanları yetiştirmiş ve ben onların, işte onun yetiştirdiği hocaların öğrencisi oldum. Yani mesela Profesör Remzi Özcan, Profesör Ferhan Berker, Profesör Ali Ekmekçi, yakında kaybettik Ali Hoca'yı da. Ben onlara onları minnetle anmak istiyorum. Ee, yani e, bugünkü tıbbı düşünürken e, ister istemez yani bu geriye dönük bu tarihi düşünmek durumundayız. Şimdi e, Cumhuriyet dönemine geçildiği zaman Cumhuriyet ilan edildiğinde tabi Osmanlı'daki mevcut durumu düşünüp onun nasıl devamı getirilmiş onu bilmekte yarar var. Tarihi bilirsek tabii bizim yolumuz daha bir aydınlanacaktır. Yani nereye doğru gitmemiz gerektiğini kararlaştırmak açısından. Şimdi üçüncü selime dayanıyor bizim şu andaki Türkiye'deki modern tıbbın gelişimi. Üçüncü Selim bunu fark etmiş. Ama nasıl fark etmiş? O zamana kadar Osmanlı yani ne yazık ki hani tabii ki o dönemin gereği savaşlar vesaire falan. Yani bir takım böyle kurumları temel halka hizmet meclisi olan kurumlarla uğraşamamış. Mesela Darüşşifaları miras almış Selçuklu Devleti'nden. Ee, ve onların sayılarını biraz arttırmış. Mesela en son Süleymaniye e, Darüşşifası e, en son işte bir tıp fakültesi olarak görev yapmış ve orada birçok işte müderris yetişmiş. Mesela bunlardan bir tanesi or, or, oradan hekim başılar e, yetişiyordu. He, hekim başılar artık son yıl zamanlarda Süleymaniye Darüşşifası'ndan çıkan yetişen e, hocalardan oluşuyordu ki işte bu hocalardan birisi Mustafa Behçet Efendi. Gerçekten adını minnetle anmak gerekiyor. Üçüncü Selim'e bizim bu işte tabii ki 500 sene İbn-i Sinan'ın Tıbbın Kanunu kitabı okutulmuş Avrupa'da ve bizim bu şeyde de darüşşifa'da da bu okutuluyor. Bu bir bir Türk tıp fakültesinde ama Mustafa Beyçet Efendi bir yandan da e, Batı tıbbını izliyor. Bakıyor ki yani artık kendilerinin uyguladıkları bu i̇bn Sina tıbbının devri dolmuş bir modern tıp diye bir şey var. Ve bu tıbba biz hiç ayak uyduramıyoruz. Bu tıpla olmaz. E, savaş var. E, özellikle askerlerin tedavi edilmesi gerekiyor. ...provoke etmiş. Yani onların... ...tedavilerini yeterince yapabilmek... ...yani bir bakıma savaşa... ...doktor yetiştirmek ihtiyacı ortaya çıkmış. Biliyorsunuz 3. Selim... ...döneminde işte... E, ...olan reformlar... ...Nizamı Cedid dediğimiz yeni dönem... E, ...ama daha sonra trajik... ...bir şekilde 3. Selim dönemi bitiyor. Ama Mustafa Beçet Efendi... ...hayatta ve Mustafa Beçet Efendi... ...daha sonra gene Abdülmecid'in... E, ...hekim başısı oluyor ve üçüncü Selim zamanında hazırladığı raporları yenileyerek ona sunuyor ve e, hepimizin bildiği gibi 14 Mart 1827'de e, Batılı anlamda ilk tıp fakültesi açılıyor e, ve olay bu şekilde başlıyor bunun tabi uzun uzatabiliriz ama çok vaktimiz de olmadığı için bunun devamında devamında işte askeri tıbbiye, sıvı, sivil tıbbiye ve tabii önce buralarda yabancı hocalar ders veriyorlar fakat tıp dili Fransızca hani bunlar tıbbın eğitimin ilerlemesinde handikaplar ve ne yapılıyor İşte Türkçe tıbba geçiliyor. E, yabancı hocalar yerine e, seçilmiş e, tıp fakültesi mezunları Avrupa'ya gönderiliyor ve birçok e, değerli bilim insanı Avrupa'da yetişip Türkiye'ye dönüyorlar ve e, ondan sonra işte 1903'te e, biliyorsunuz Mektebi Tıbbi Şahane e, açılıyor Haydarpaşa'da onun e, devamında e, e, na bağlı Darülfü'nün Tıp diye tıp fakültesi dar ufim numaralı bir tıp fakültesi olarak sürdürüyor fakat 1933 yılı e, bizim ülkemizde hani cumhuriyete geçildikten sonra tabi e, başka olayla mesela e, kadın e, hekim yetiştirmiyor ilk zamanlar ve bu ne yazık ki bazı ...ordinans profesör e, unvanlı hocalar kadın hekime hekim, kadınlar hekimi olamaz diyen hocalar çıkıyor bunların arasından. Ama e, 1920'lerde e, mesela bunlardan bir tanesi e, Ordinalis profesör doktor Mufide Küley mesela ilk mezunlardan e, kadınların ilk yani Türkiye'de kadın mücadelesinin de örneği oluyorlar ve e, 20 e, tıp öğrencisi kadın öğrenci tıp fakültesine girip mezun oluyorlar bunlar. Ve bu şekilde böyle bir kadınla ilgili bir... E, Olay da damgasını vuruyor bu tıp sürecine e, ve ardından tabii e, üniversite reformu e, bir yabancı e, Albert Malç Türkiye'ye getirilip bu tabii Mustafa Kemal yapıyor bunu Darülfinun'u e, şey yapıyor hani mercek altına alıyor Darülfinun nasıl bir şeydir nedir yani doğru düz işte insan kaynağı e, yok e, bunu bir e, e, eksiği, gedi nedir diye bakılıyor ki son derece yetersiz bir e, hem kadrolaşma hem e, yeterli insan yetişmiyor ve e, nihayet hepimizin bildiği o, gibi 33 üniversite reformu ile Darülfünun kapatılıyor ve İstanbul Üniversitesi açılıyor yani Ayşegülün demin sorduğu sorunun cevabı da burada kendiliğinden çıkıyor çünkü o sırada daha hani bırakın yeni tıp fakültesi açılıyor Mevcut tıp fakültesi bir böyle işte kadrolaşmalar, işte makam kavgaları vesaire gibi kısır çatışmalarla verimsiz bir şekilde bunu sürdürürken eğitimini işte üniversite reformu süreci başlıyor. Ve akabinde de bence Türkiye'de eğer bu olay olmasaydı Türkiye'deki tıp bu derece ilerleyemezdi. Ee, hepimizin bildiği bu yabancı e, Alman faşizminden kalan, ka kaçan hocalar çok çeşitli alanlarda hem tıp hem diğer alanlarda yüz, yüz e, küsur e, çok değerli bilim insanı ki bunlardan biri işte Erich, Frank, e, daha diğer alanlarda da hocalar var. Ve onların gelişiyle de e, İstanbul e, Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi... E, Türkiye'de işte e, az çok yerli yerine oturmuş bir tıp fakültesi haline dönüşüyor e, ve ondan sonra işte 1940'larda 1950'lerde diğer tıp fakülteleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, e, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi e, tıp fakülteleri peş peşe e, geliyor. E, tabii bu hızla. Biz şimdi 100 sanıyorum 140 civarında tıp fakültesi var ve bunların belki 40'ı yakını özel vakıf tıp fakültesi yani bu bu sefer de biraz kantların topuzunu kaçırıp bir tıp fakültesi enflasyonu da şu anda Türkiye'de geldiğimiz noktada yaşanıyor. Bu da tabii ayrı tartışılması gereken bir şey ama Cumhuriyet dönemine geçiş, Osmanlı'nın son dönemleri ve Cumhuriyet döneminin o bir yandan Birinci Dünya Savaşı sürmekteyken mesela Birinci Dünya Savaşı e, sürecinde 1915'te bütün tıp fakültesi öğrencileri, e, 700 küsur öğrenci silah altına alınıyor. İçinde Rum öğrenciler, Musevi öğrenciler falan da var ve bunların hiçbirisi geri dönmüyor e, ve ne kadarının şehit olduğu, kimlerdir bunlar isimleri falan da şu anda ne yazık ki kayıtlarda yok tam olarak. Ee, böyle bir tıp fakültesinin böyle bir şeyi de var. Ee, kayda geçen savaşla ilgili bir özelliği de var. Ve tabii ondan sonra bu 1919'da evet. e, e, ilk 14 Mart 1820'deki e, bu modern tıbbın kuruluşu ...vesilesiyle o sırada İstanbul işgal altında ve buna karşı tıp fakültesi öğrencileri tabii her zaman öncü olmuşlardır birçok şeyde. Bu öncülük görevi gereği bu İstanbul'u işgaline karşı bir hareket anlamında biz tıp fakültesinin, modern tıp fakültesinin kuruluşunu kutlayacağız diyerek... Bu kutlama yapılıyor 1919'da 14 Mart ve böylece 14 Martların şeyi başlamış oluyor. Böyle bir hani cumhuriyet deyince işte ben o Almanya'dan gelen hocaların öğrencisi ve o döneme emek vermiş birçok değerli bilim insanının son öğrencilerinden birisi olarak kendimi görüyorum biraz uzattım bu kadar Yo, çok güzel özetledin sayın, sevgili tane evet. biraz önce Ayşe Selçuk Hoca konuşmasına başlarken Cumhuriyet'in ilanı sırasında o yıllarda Türkiye'deki sağlık çalışanı sayılarından bahsetti yani 500 küsür doktor var 70 kadar eczacı 140 kadar hemşire peki bunlar Nereye, ne kadarlık bir nüfusa hizmet ediyorlar? 1927'de ilk nüfus sayımı olduğu zaman ülkenin nüfusu 13 milyon 464 bin. bin 13,5 milyon. Ee, ve Selçuk Hoca'nın verdiği e, sağlık çalışanları sayısına ben müsaadenizle bir ilavede bulunayım. E, kurum sayısı. Bu 13 milyon için, 13,5 milyon için 3 tane devlet hastanesi var ülkede. 6 tane belediye hastanesi, 45 özel idare hastanesi. Ve toplam yatak sayısı da 6.437. Yani bu, bu dönem gerçekten erik Hoca'nın da belirttiği gibi Osmanlı'da Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetleri biraz e, ihmal edilmiş ya da tercihler farklı yöne kullanılmış. Ve yine hocamın bahsettiği gibi enfeksiyon hastalıkları, bulaşıcı hastalıklarla mücadele tabii Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sağlık sisteminin esas ana uğraş dalı olmuş. Yine hocam belirtti örneğin siz Verem'den örnek verdiniz hocam ama Trahom gibi bir hastalık da veya yani birçok insan gözünü kaybediyor. Özellikle Güneydoğu, Anadolu ve Güney illerinde buna da bir çözüm bulunuyor. Bir müzik arası vermeden Selçuk Hoca'ya da söz vermeden önce bir de sosyalizasyon konusu var Cumhuriyet'le beraber bir süre sonra. Ama ona ait de hani toplumda benimsendim benimsenmedim diye ben bunu bilmiyordum. Ee, yeni öğrendim. Ee, şöyle bir e, halkta bir deyim var. Gökte Allah yerde sosyalizo. Adı da bu. Sosyalizo. Böyle diyorlar ama bu sosyal sosyalizasyon kelimesinden yöneticiler, siyasetçiler pek mutlu olmuyorlar herhalde. Buna da bakarız. Evet hocam. E, Selçuk Hocam. E, Selçuk Hocam'a e, ben bir soru sorabilir miyim? Evet. <gülüyor> ee, Selçuk Hocam e, hep bir üçleme vardır. Tıbbiye, mülkiye, askeriye. Ee, şimdi Taner Hocam da 1915'e döndü, savaş dönemlerine döndü. Ee, o dönemde e, sizin babanızın da e, farklı anıları var. Ee, bana bir programda anlatmıştınız. Tanıyorum babanız da, e, sanıyorum demeyeyim herkes tanıyor, <gülüyor> anlamsız olacak sanıyorum demek. E, babanız Lozantı Fakültesinden mezun. Hı. Onların bu cumhuriyet döneminde, cumhuriyet hazırlık döneminde e, nasıllarmış, heyecanlılarmış genç tabiyeliler olarak e, onu da merak ediyoruz. Şimdi e, doğru söyleriz. Şimdi babamın hem ki anıları cumhuriyetle ilgili ilginç hem de sonra bu bahsettiğimiz Alman hocaya gelmiş şimdi sadece Malsch, Profesör Malsch'a, Atatürk iyi bulmuş ve demiş ki bu adam bana bir rapor versin ki ben üniversiteye ona göre yeniden tanzim edeyim, yeniden düzelteyim. Onun haricinde bir şansımız varmış veya Atatürk devredeki yöneticilerin bir şansı varmış. Hitler'in kovduğu Yahudi asırlı profesörler dünya çapında insanlar. Bunlar gelmişler ve o tarihlerdeki biz bunları kabul etmişiz. Atatürk reformu sırasında gelen Hocalar da İstanbul Üniversitesi'nin fakültesinde öyle bir dolmuş ki o zamanki albümlere bakarsanız mezuniyet albümlerine Kürser'in %95'i Alman Ordinal Hüseyri tarafından yönetiliyor ve o vakit ki Avrupa'da ve dünyada yaygın bir tabir var. Dünyanın en gelişmiş Alman Üniversitesi İstanbul Üniversitesi'nin fakültesinde. Böyle bir tabir var. Onlardan bir tanesi ee, Professor Lipman, ee, bu adam Almanya'da çok tanınmış bir kadın doğumcu aynı zamanda sosyal tıbbın çok önde gideni. Dünyada sosyal tıbbın çok önemli bir karakteri bu ee, Lipman. Babamın yani hocası babam onun yanında doktöran oldu ve gelişti. Şimdi Lipman çok büyük bir entelektüel bizim evde. Büyük babamın resmi vardı duvarda, salonda. Ee, ondan sonra şeyde büyük annemin resmi vardı. Onun yanında da timsah benzeyen bir yaratık. Bu ne ya? Bu kim? Büyük babam, büyük annem anladı ama timsah nedir? Babam dedi, demişti ki bu e, şeyden e, tarih öncesi bilmiyorum kaç yüz bin yıl önce Almanya'nın göllerinde yaşamış e, İktiozaurus denen bir yaratık. İlk önce Lipman. Hem kadın doğumcu hem de başka bunlara uğraşıyor. Hep birçok hoca gibi çok geniş bir ikili. Neyi ispat etmiş? Bu hayvanlar ilk önce yumurtalarmış. Sonra doğan yavru karınlarında büyürmüş. Yani arkasında doğrularmış bunu. Hem yumurtuyor hem doğuruyor. Bunu da bulan Lipman. Lipman'ın şeyi sosyal tıbbı, kadın doğum alanında başlıyor. Ne anlatıyor adam? Şimdi sen bir, bir hasta düşünelim. Bir zamanında değil de daha kolay olsun. Günümüze gelelim. Bir kadın yeterince çocuk sahibi veya sırası değil çocuk doğurmak istemiyor. Ne yapıyor? Doktora gidiyor. Doktor ona doğum kontrol hapı veya ona benzeyen bir yöntem öneriyor. Reçete yazıyor. Bu iş bitti. bitmez diyor Lipman. Bu kadın acaba anladı mı senin dediğini? İki kocası nasıl tepki gösterecek? Gayet biliyoruz ki kocaları bazen Müsaade etmiyorlar eşlerinin bugün dahi doğum koridoru anlamadığı için, ona yeterince anlatılmadığı için, o sistem korumadığı için. Bir kağıt parçasına bir ilaç ismi yazmak ve hastayı vermekle o hastanın kapasitesi nedir? Bunu alabilecek mi? Bundan ne bekliyor? Başına bir şey gelir mi? Zaman ayırıp bunları anlatmak lazım diyor Lipman. Bunları yapamazsanız sizin yaptığınız tedavi çok yarım tedavidir. Eksik tedavidir. Hatta belki yüzde bir tedavidir. Şimdi böyle bir insanla bizim e, üniversitemizin e, bir arada çalışmış olması çok önemli çok şey. Lipman babam işte İsviçre'de, e, Almanca konuşan İsviçre'de de bulunduğu için, Almanca biliyor, gayet güzel tercüme ediyor. Diğer tercüman da da mesela e, yine Almanca bilen hocalar. Şimdi bir tanesi sonradan Cumhuriyet Halk Partisi müfettişi olmuş, hatta başbakan olmuş, bir e, e, Kimselerden de bir tanesi. Sade Ermak, Bizim de fizyoloji hocamızdı. Şimdi gel gelin babamın an, şeydeki, İsviçre hatırlarına. İsviçre'de e, haber yok. Hiç kimse Türkiye'den haber vermiyor. O kadar ki Türk konsolosluğuna, Türk Büyükelçiye'deki kapısını çaldığı vakit açmıyorlar. Kapıyı açmadan size başarından sarıyorlar. Yılka çocuğum? Efendim sene. İşte İstikar Savaşı sırası 1920'ler. Şimdi haberler çok kötü çünkü İstikar'da iki tane HAP analizi yapan hoca var. Bunlar eski general yokmuş İstikar'da. Bugün dahi albay var yani yüksek derecede. Bu albaylardan bir tanesi diyor ki ha, bundan evvelki savaşa ait birçok şeyler bildiği için o adamın da lafına itibat ediyorlar. Yunanlar bu Türkleri mahvedecekler. Yani yok unutun Türkiye'de bir şey yok. Şimdi Yunan komandanlarının Anadolu'da abi yöneten Yunan Yunan komandanlarının eşlere kızlara eee eşe societesine verdiği balolarda ziyafetlerde boy gösteriyor. Halk böyle haberleri tabii Türk talebeleri de okuyor ve yani memleketlerini yitirmiş insanlar olarak ne gibi bir Ruh hariyetinde olduklarını düşünün. Günün birinde gümbürür. Bakıyorlar öyle değilmiş. Hayret. Türkiye'den bir heyet geliyor. Ne heyeti geliyor sana? Babamın okuduğu sefer Fransızca okuyor tıp fakültesinde. Türkiye bitmemiş. Tam tersiyle yeni baştan kuruluyor. Düşünüyorsun o, o durumda olan insanın ne hissedebileceği ne hissedebileceğini, neler, Yani bir daha unutmayacağı günleri. Nasıl neler geçeceği hakkında? Ve yeni Türkiye'nin kurumasını başvurular tartışma. Resimleri var bütün o heyette beraber. Şimdi Lipman konusunda, babamın o hatıra konusunda tabii ki çok şey söyleyebilirim. Ama bu bir giriş giriş olsun. Bence Lipman'ın bana göre en büyük hususiyetlerinden bir tanesi de beni doğurtmuş olmasıdır. <gülüyor> <gülüyor> Aferin ona. <gülüyor> Hocam bir müzik arası verelim müsaade ederseniz sizleri dinlendirelim sonra Taner Hoca'ya söz vereceğiz. Ee, bu müzik arasında Julia Butros isimli müzisyeni dinleyeceğiz. Ben tanımıyordum kendisini yeni e, dinledim e, söylediği parçaları. Kendisi Lübnanlı bir sanatçı Hristiyan bir sanatçı babası Lübnanlı e, annesi Filistinli. Ve Filistin'le ilgili çok önemli ve toplumlara, kitlelere böyle coşku veren parçalar seslendiriyor. Şimdiki Julia Butros'tan parça dinliyoruz. Parçanın adı Alhak Silahi. 27 Ekim 2023 Cuma günü 95.0 açık radyoda önce sağlık programında Prof. Dr. Selçuk Erez ve Prof. Dr. Taner Görenli. Biraz Cumhuriyet dönemindeki bilim, tıp gelişimini konuşmaktayız. Müzik arasında da Julia Butros isimli Lüminalı sanatçıdan Al Hak Silahi ismini parçayı dinledik. Ben sözü Ayşegül'e ve Taner Hoca'ya bırakmadan önce bir dakikanızı rica edeyim. Cumhuriyet döneminde bu aydınlanmacı dönüşümler diye bir e, bölüm eğer e, konuşmak gerekirse. Örneğin 1920 yıllarından sonra eğitim devlet okullarında parasız oluyor. Sırasıyla ilkokul, ortaokul, lise ve köy ilkokullarında karma eğitime geçiliyor. 1929'da okullarda okutulan Arapça ve Farsça derslerine son veriliyor. E, 26 Mart 1931'de uluslararası ölçülerin kullanılmasına başlanıyor. 1931'de Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu oluşturuluyor. 1932'de kentlerde halk evleri ve kırsal yörelerde de halk odaları kuruluyor. Müzik öğretmen okulu Kayseri Denizde köy öğretmen okulları kuruluyor. Sonuçta hiç uzatmayayım sizlere sözü bırakacağım ama Cumhuriyet döneminde ilk 20 yılda e, öğretmen okulu sayısı bir buçuk kat artıyor. İlk ve orta öğretim okulu sayısı 5.000'den 16.000'e, öğrenci sayısı 360.000'den 1.6 milyona, öğretmen sayısı 11.000'den 45.000'e, yüksek öğretimdeki öğrenci sayısı da 8 kat artıyor. Bunların hepsi herhalde bu kısa dönemde e, devrim niteliğindeki bir takım gelişmeler, bir takım... Ee, çarpıcı e, aydınlanma çabaları. Ne diyorsun Taner Hocam? Evet yani e, öyle bir e, miras devralınmış ki hakikaten e, Osmanlı dönemi son zamanları zaten hep savaşlarla e, geçmiş ve halk için hiçbir şey yapılmamış. Halk tamamen bu savaşlara asker e, kaynağı olan bir topluluk olarak e, görülmüş ama halka yönelik hiçbir şey yapılamamış. Ama gene de bütün bunlara rağmen işte bu modern tıbbın başlatılması geç de olsa tabii e, nasıl ki matbaanın hani gelişi ne kadar önemli bir olaysa e, tıp konuşuyoruz. Tıbbın modern tıp e, şeklinde e, öğretilmesi ve uygulanması e, çabası çok değerli. Tabii e, 23 Nisan 1920'de Büyük Türkiye Büyük Mület Meclisi açılıyor ve bu açıldıktan kısa birkaç, bir, neredeyse birkaç gün sonra e, 2 Mayıs 1920'de 3 sayılı yasa olarak e, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ilk kurulan bir yasa e, hemen yani çok önemli çünkü. Yani görülüyor ki büyük bir sağlık sorunu var. Bir yandan savaş var, bir yandan büyük bir sağlık sorunu var. Ve işte ilk e, bakan e, doktor Adnan adı var. o kısa bir süre bir sene kadar kaldıktan sonra uzun zaman 37'ye kadar e, kalacak olan doktor Refik Saydam Sağlık Bakanı olarak e, görev yapıyor. Ve Selçuk işte Hoca da hani bahsetti, sen de bahsettin, e, o sıralarda gerçekten inanılmaz bir enfeksiyon hastalıkları sorunu var. Yani kuduz var, verem var, trahum var, sıtma var ve e, bunlarla ilgili e, bir tür e, bir tür değil tam anlamıyla e, bir seferberlik başlatılmış. Bu e, hakikaten hani tırnakları ile hani toprak kazmak deyimi vardır ya, yani böyle bir e, çaba ile ve gerçekten çok büyük özverilerle çalışan İnsanlar ki o sırada doktor sayısı çok az, e, sağlık memuru sayısı hemşire sayısı az ama buna rağmen 1940'lı yıllara kadar hakikaten e, bu savaş e, olarak nitelendirilen e, bu infeksiyonlarla mücadele e, çok başarılı bir şekilde sürdürülmüş ve bir yandan da işte e, İstanbul Tıp Fakültesi çok sağlam e, kökler üzerine inşa edilerek şu anda ne yazık ki ben bana göre hani İstanbul Tıp Fakültesi can çekişen bir durumda ama öyle bir sağlam kökü var ki hala en iyi sağlık kurumu olduğunu söyleyebiliriz en iyi tıp fakültesi olduğunu söyleyebiliriz o kökün de hiçbir zaman kurulmayacağını ben düşünüyorum ve orada yükselmeye yeniden evet. devam edecek. Ama bu e, Cumhuriyet dönemindeki bu e, çabalar e, tıbbın Türkiye'de e, çok sağlam temeller oturmasını sağlamış, e, yani çok emek verilmiş e, gerekenlerin çok üstünde gerekeni çok üstünde bir çabayla çok iyi yerlere e, doğru yönlendirilmiş tıp e, ve sağlık alanı e, takip. Mesela 1960 e, Anayasası hani ne kadar. Önemli bir e, aşama değil mi Türkiye'de? E, e, o döneme göre çok ilerici bir anayasa ve orada e, 49. madde mesela sağlığı düzenliyor, e, halkın sağlığını işte korumakla yükümlüdür. Son derece yalın, somut böyle bir e, basit bir e, yani tam bir sosyal devlet anlayışı ile sağlığı e, tanımlayan bir madde, 49. madde. E, evet. e, ve tabii ki o sürecin devamında e, burada Profesör Nusret Fişe'yi anmak Kesinlikle. gerekiyor. Bir kısa bir süre Sağlık Bakanlığı'na da vekalet etmiş olan Nusret Hocamız e, halk sağlığı duayeni e, bu hocamızın büyük bir gayretiyle 70'li yılların sonuna kadar hatta işte belki 90'lı yıllara kadar diyebileceğimiz bir sürece damgasını vuran 224 sayılı sosyalizasyon yasasını o çıkmasını sağlayarak Türkiye'de böyle bir basamaklı sağlık hizmeti sistemi ne getirmiş oluyor yani birinci basamak sağlık ocakları sağlık ocakları ee, aile hekimliği getirilip de lah edildiği sırada o kadar iyi organize olmuş durumdaydı ki aslında ana çocuk sağlığı merkezleri işte birçok böyle e, itiraz taşmış birinci basamakta itiraz taşmış e, bölümleri olan çok sağlam koruyucu hekimliğin öncelendiği tedavi edici hekimlik e, biliyorsun. E, Kompalanıyor yani çünkü sağlık en çok para getiren bir alan haline geldiği için e, koruyucu hekimlik e, hatta koruyucu hekimlik e, yapılmasın yani, yani perde arkasından bu e, amaç var yani koruyucu hekimlik yapılmasın ki insanlar hastalanasınlar ve e, bundan çok para kazanılsın gibi bir şu anda böyle bir sağlıktaki gidiş dünyada böyle yani amacı para kazanmaktır. Ama bu Sosyalizasyon Yasası'nda ikinci basamakta işte devlet hastaneleri var, yataklı tesisler. Üçüncü basamakta ise hem yataklı tesis hem de uzman yetiştiren kurumlar. Ve bunlar son zamanlara kadar, yani 90'lı yıllara kadar son derece başarılı bir şekilde çalışmaları sürdürmüş. Ama işte bu 70'lerdeki kapitalizmin krizi nedeniyle sağlığın bir e, hizmet olarak bir meta haline dönüştürülme fikri ortaya çıkınca ki neoliberal kapitalizm sistem diyoruz, e, ne yazık ki sağlık sistemine de el atmış e, oldu ve biz şimdi çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ama öyle bir temel kurulmuş ki e, bu temel sayesinde e, biz yeniden düze çıkacağız diye bu umudumu hiç kaybetmiyorum. Cumhuriyet tıp deyince e, aklıma gelen şeyler mesela 1219 sayılı yasa hemen yani çok kısa süre içerisinde çıkartılmış bu İspençiyari ve e, tıbbın müstahsarlarla ilgili kanun ondan sonra e, gene hıssı siha kanunu e, bunlar hepsi çok büyük e, Cumhuriyet'in önemli yasaları yani çok bilinçli bir şekilde sağlığa el atmış yerel yönetimler. Ve e, onu e, olabildiğince ilerletme yoluna gitmişler e, diye burada ben şimdilik durayım. Peki çok teşekkür ederim hocam. Ayşegül'ün söz sende. Evet e, yavaş yavaş e, yakın tarihe doğru da gelelim diye düşünüyorum. E, son 10 dakikamıza giriyoruz. Tabi Cumhuriyet tarihinde çok e, farklı aşamalar, farklı yapılanlar, e, e, farklı kazanımlar var. E, zaten e, hani bunun en variz örneği de Sağlık Bakanlığının kurulması bir Sağlık Bakanlığımız bile yokmuş e, bir e, Sağlık Bakanlığı teşkilatımız yokmuş aslında bu cümleyi kurmak bile e, belki her şeyi ortaya e, koyuyor e, diye düşünüyorum e, biz hepimizin belki tanışma bir araya gelme nedeni de Türk tabipleri birliği. E, Cumhuriyet döneminde Türk Tabipleri Birliği'nin yeri kuru, e, nasıl e, kuruldu? Bunlarla ilgili de bir şeyler söylemek ister misiniz? E, çünkü ee, tabii ki bakanlık kamu teşkilatları çok önemlidir ama anayasayla da kurulmuş olan e, Türk Tabipleri Birliği, hekimlerin meslek e, odası da çok değerli ve cumhuriyette de sağlıkta büyük kazanımlara yol açtığını düşünüyorum. Denetim görevini her zaman çok iyi yapmıştır. Önce Selçuk hocama söz vereyim. Siz neler düşünüyorsunuz? Cumhuriyet ve tıp deyince benim adıma, aklıma Türk Tabipleri Birliği de geliyor. Evet, Türk Tabipleri Birliği konusunda tane hocaman daha çok zaman ayırdığı için benden çok fazla şey bildiğine eminim. Ama benim değerlendirmemi kısaca takdim edeyim. Şeyde, Türk Tabiber Birliği yani özgeçmişinde çok önemli roller oynamıştır. Sağlık Bakanlığı'na daima uyarıcı doğru teşhise tıp fakültesinin ve tıp sağlığın gidişatı konusunda doğru teşhise davet edici, ona yol gösterici bir rol oynamıştır. Ama zaman zaman dinlenmemiştir. Bu dinlenmeme oranı günümüze geldikçe artmıştır. Ee, bugün tıbbın Taner anlattığı gibi yeterli istediğimiz durumdan çok uzakta kalmasının nedeni bu Türk Tabipler Birliği'nin bu önerilerini dinlenmemiş olmasıdır büyük vazifesini yaparak sağlık siyasetimizin sağlık programlarımızın yanlışını anlattığı halde anlatanların kınan yani yetkili tarafından kınanmış kınamam kalmamış hatta bazen takipata bile uğramışlardır. Şimdi bu dramatik durum bugünkü tıptaki çok sayıda fakülte fakat bu sayı fakülteyi yeterince donatacak kadar bilgi, eleman ve hatta enstrüman yani alet, arşiv olmaması da bugünkü tıbbın yetersizliğinin ana nedenidir. Ee, böyle kurumların tenkildiğinden kaçınmak kendisini, Atatürk'ün yaptığının tam tersinde tersine bir davranıştır. Atatürk ne yapmış? Ee, tıp fakültesine ve diğer üniversiteyi geniş anlamında alırsak, ihya etmek, geliştirmek için ben böyle anlarım, ben her şeyleri anlarım gibi ben hallederim veyahut da benim tanıdığım Mahmut Efendi, Ayşe Hanım halleder dememiş. Aramış dünyada bundan kim anlar? Gitmiş onu bulmuş. Şimdi bizim bundan sonra yapmamız icap eden eğer bu durumu düzeltecekse onu taklit etmektir. O öyle bir mantık yürütmektir. Tıb tıbbın Atatürk ve Maş zamanından çok daha vahim bir reforma, bir düzeltme ihtiyaç vardı. Sadece tıbbin değil, Taner Hocam'ın söylediği gibi tıpta tıbbın, sağlığın, bir insan sağlığının hakkı olduğunu anlamak ve ona göre bir düzenleme yapmak lazımdır. Bu da bu yapıldığı takdirde her şey yavaş yavaş normale döner. Şeyin, Benim bu konuda söylemem icabetten veya da söyleyeceğim bu kadardır. Taner Hocam daha uzun süre bu kademede çalıştığı için benden daha iyi bilir. Evet, ee, ben de tarihsel bilgileri vereyim. Ee, Demin de söylediğim gibi 1219 sayılı yasa, e, e, hatta onun adını e, tam olarak akılda bulundurmak oldukça zordur. Ee, şöyle... Havabet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun. Bu Hala bu isimde bu kanun duruyor. Tabii bir sürü değişiklikler yapılmış, üzerinde oynanmış, belki biraz kuşa çevrilmiş bir halde ama gene bizim temel yasamız olarak duruyor. Bu kanunun 14. maddesi diyor ki etibba odaları kurulmalıdır diyor öngörüyor etibar odaları İşte bu etibar odalarının kurulmasını öngören bu 14. madde doğrultusunda Türkiye'deki hekim sayısına göre bölgeler bütün Türkiye çapında bir 9 bölge belirleniyor ve bu 9 bölgeden o zamanki işte söylenişiyle İstanbul üçüncü mıntıka e, oluyor. Ve üçüncü mıntıka e, Etibba Odası olarak İstanbul Tabip Odası kuruluyor. 27 Mart e, 1929 tarihinde önce Etibba Odaları nizamlanması çıkarılıyor. Ve ilk Tabip Odası da gene aynı yılda 1929'da Türkiye Cumhuriyeti üçüncü mıntıka Etibba Odası ile İstanbul Tabip Odası kuruluyor ve e, odanın kurucu başkanı da Doktor Tevfik, Tevfik Salim Paşa e, oluyor. Sonradan Sağlam, Tevfik Sağlam adını alıyor. Hı hı. E, ve e, önemli kişiliklerden biri olarak tarihte yerini alıyor Tevfik Sağlam e, Hoca. E, tabii ki sonrasında da e, odalar gerçekten ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ve nihayet e, bir ihtiyaç doğuyor ve Türk Tayipleri Birliği yasası 1953 yılında Türk Tayipleri Birliği yasası 6023 sayılı yasa e, çıkıyor ve bu e, kamu kurumu niteliğinde meslek e, kurumu olarak e, biliniyor ve o kurulduğu yıl hemen Dünya Taipler Birliği'ne de üye oluyor. Ve e, Dünya Tayipler Birliği'nin e, o tarihte 53 yılında dersem e, bir yıl süreyle de e, kurucu, e, e, kurucu başkanı Türk Tayipler Birliği'nin kurucu başkanı Doktor Rasim Onat ki e, iki oğlu da e, Cera Paşa da benim de hocam olmuşlardır e, rahmetle ve minnetle anıyorum. Profesör Doktor Altan Onat ve Profesör Doktor Teoman Onat, ee, Rasim Onat hocanın çocuklarıdır ve Rasim Onat hoca bir dönemde Dünya Tayipler Birliği bir yıl süreyle başkanlığını yürütüyor. Böylece Türk Tayipleri Birliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık ortamına hükümetlere yönetimlere yön veren yönetimlere sağlıkla ilgili tavsiyelerde bulunan hem hekimlerin özlük haklarını bir yandan korumaya çalışırken ki bazı ne yazık ki hekim arkadaşlarımız bu geniş açıdan bakamayan hekim arkadaşlarımız yani tayyler Birliği işte siyaset yapıyor, neden işte ne bileyim bir işçi sorunuyla ilgileniyor? Neden işte savaşa karşı bir, bir söylemde bulunuyor gibi e, sosyal hani toplumun e, sosyal iyilik hali ki yani biliyor, biliyoruz hepimiz sağlığın bir tanımı var. E, evrensel tanımı ya da Dünya Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı diyelim. E, nedir bu? E, sağlık fiziksel, ruhsal ve sosyal tam iyilik hali. Şimdi Sosyal iyilik hali olmadan yani işte yoksulluk varsa, barınma sorunu varsa, çevre sorunu varsa, işte demokrasi sorunu varsa, özgürlükler sorunuzu, hak ihlalleri sorunu varsa insanlar böyle bir toplumda sosyal iyilik haline sahip olabilirler mi? Ama bu ki sosyal iyilik hali çok önemli ve tabii ki bu konuda da hükümetlere sürekli tavsiyelerde bulunan bunun için e, hak mücadeleleri veren gerektiğinde sokağa çıkan e, bir kurum olarak Türk Tayyipleri Birliği ve e, Türkiye'de şu anda 65 Tayyip odası var. Yaklaşık 30 e, 30 35 tanesi Türk Tayyipleri Birliği'nin şimdiki e, sağlığa bakış anlayışı içerisinde e, hareket eden odalar. Ama e, muhalif odalar da var ama sonuçta e, yani doğru olan e, şey apaçık ortadadır. Yani e, sadece hani e, şey, hekimlerin haklarıyla değil insanların sağlıkla ilgili hakları, sağlık hizmetine e, ulaşabilmeyle ilgili e, çabalarının da son derece olması gereken bir misyon olduğunu yani söylemek e, bile gereksiz yani bunu insan zaten düşünebilir e, söyleyebilirim. Oda ve <gülüyor> ekibirliği meselesi böyle. Evet çok doğru tabii tane Hoca'nın dedikleri örneğin savaşa hayır demek bir politik yaklaşım değil tıbbın ve tıpla uğraşanların tıp çalışanlarının bir görevi de olmalı aslında. Ayşegül programın sonuna geldik. Galiba. Evet bitirdik uçtuk programda evet. o kadar çok konuşacak şey var ki Selçuk Hocam'ın da yeni kitabı çıktı onu da tebrik ediyorum ama kitapla ilgili ayrı program yapacağız ben henüz okumayı bitirmedim çünkü. Evet hem iki değerli e, hocamızın kendileri e, meslek örgütlerinde de görev yapmış hem de iki yazar hocamızı ağırladık. Evet. E, Selçuk Hocam çok teşekkürler Taner Hocam çok teşekkürler katkılarınız için. Efendim herkese e, şimdiden Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak e, programı bitirelim. E, Cumhuriyet'in aydınlanmanın e, gerçekten bu ülke için tüm ülkeler için ne kadar önemli olduğunu gün geçtikçe yaşadıklarımız daha e, e, çok gösteriyor. Ben sözü Ayşegül'e bırakmadan herkese iyi hafta sonları, iyi bayramlar dileyim ve müzik olarak da eğer vaktimiz kalırsa John Lennon ve Yoko Ono'dan Power to the People isimli parçayla sizleri baş başa bırakayım. Tekrar tekrar teşekkürler hocalarım. Biz de evet. teşekkür Nasıl? ediyoruz. Bu fırsatı verdiğiniz için bütün dinleyicilerimizin ve bütün halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı, 100. yılını Cumhuriyet'in kutluyorum. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederiz Selçuk Hocam, Taner Hocam. Ee, iyi ki varsınız, iyi ki bu programı yaptık. Ee, Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun. Gördüğünüz gibi ben bugün kırmızı giydim. Bayramlıklarımı önceden biraz arefesinde giymiş oldum. <gülüyor> kutlu Tekrar teşekkürler hocam. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.